Allah hepimize hayır versin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Geçen hafta, evet, öbür hafta kardeşlik üzerinde yani, duruyorduk. Ona e, bu hafta da devam edeceğimizi söyledik. E, biliyorsunuz, kardeşlik dediğimizde e, birçok meseleyi içine alan e, ve özüyle o kadar çok şeyleri e, muhtevasına alan mesele dedik ki sadece kelimede kalan bir şey değil e, bir sevgide bir dayanışmada, bir acıda e, bir paylaşmada hemen hemen birçok konuyu içine alan ve hatta Ali'nin de dediği gibi e, sen zordayken kendisi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 e, toplumun birer serdisiniz. Ve serdi olmanız hasebiyle hepiniz kulsunuz. Kul olmanız hasebiyle de yaptığınız her hareketten Allah'a ne yapacaksınız? Hesap vereceksiniz. Öyleyse miras hukuku misal, e, mirasta kadın erkeğe nispeten kaçta kaç alır? Hiç Öğrendim mi? Duruma göre değişir. E, ama erkekten yarı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 belli bir menfaatin önüne geçildiğinde kardeşler arasında da kan ne yapılabiliyormuş? Dökülebiliyormuş. Ama bu ne yapılmış? Yasaklanmıştır. Ve Allah Resulü sallallahu ve kıyamete kadar kan dökecek insanların günahı kimedir demiş? Adem'in oğullarından habilin, kanını döken kabilede Ve hiç birinin günahından da bir şey ne yapmayacak? Eksik olmayacak diyor. Öyleyse kan bağındaki kardeşlikte ilk dikkat edeceğiniz noktalardan birisi kıskançlık kardeşler. Şöyle bir kendinizi düşünün. Birbirine en yakın kardeşlerin arasında küçük de olsa kıskançlık daha sonraki yaşlarda evliliklerde tamamen şeklini, rengini değiştirerek hatmerli hatmerli büyüdüğünü görürsünüz. Buna çok dikkat edin. Bakın tabir dikkat etmedi.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 kıskançlık dediğimiz duygunun neticesi. Bakın birincide kardeşinin kanına göz dikebiliyor. İkincide yine canına göz dikebiliyor. Belki de kuyuya attıklarımda orada Yusuf ölebilir miydi? olabilirsin Onun için kardeşlerim çok dikkat edin. Nesep ilişkisinde de kardeşlik kavramı çok çok önemlidir. Demek ki her Müslüman, genç, erkek olsun, kadın olsun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 ki Allah'ın meşiyetine kalıyor, dilerse azap eder, dilerse affedeceği bir günahı dahi ne yapabilirsin? işleyebilecek noktaya kadar getirebilirsin. Allah hepimize hayır versin. Kur'an'daki bu mesajları anlamayı Rabbim nasip etsin. Evet. Ayrıca bazı ayetlerde Müslümanların futferest akrabalarıyla ilişkileri ilişkilerin çerçevesinde kardeşlerden de söz edilmekte.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 İnsan sırtına aldığında daha görkemli, böyle zengin veyahut halkın önünde gelen ileri insanlar olduğunu gösteren bir elbise. Sen bundan giyinsen de gelen elçilerin karşısına bununla çıksan diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah Resulü da diyor ki Ya Ömer diyor, bunu İslam'dan nasibi olmayanlar giyer diyor. Ve çok geçmeden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 ya Ömer diyor, ben sana bunu demedim ki. Müşfik olan kardeşlerine ver, ihtiyacını gidersin, kalp ver, İslam'a ısınsın diye verdim diyor. Ya da diyor, götür, çağrıda sat, parasını ihtiyacında kullan diye gönderdim diyor. Peki yani, o Mesela kardeşine onu veriyor, haram olan Onu haram değil ki. Tamam. Ama hani o hani Müslümansın, madem bunu bana niye gönderdin, hani gülah olduğunu biliyorsun, madem niye gönderdin ki bir şey söyleyemezsin mesela. Demek ki orada anlayacağını hesapladı. Ömer de direkt gelip sordu, öyle bir müşkülattan da mesela kalkıldı. Yani buradaki verilen mesaj, seni yakaladığım nokta, Ömer bunu anlayamıyor. Anlayamadığında soruyor. Öbür yönse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 olamıyorsun, ama insan olman hasebiyle bunlara yardımı ne yapma, kesme, diyorsun. Allah Resulü Aleyhisselam. A.S.: Neyse ben genç evde, tutsan evde, oyuncak bir falan var ama biz onları kastetmiyoruz. Evet. Ama tutman olduğum iddia ediyorsunuz mesela, müsaaletleriyle iddian eden insanlar var. Onlara mesela bunu verdiğiniz zaman ne oldu? A.S.: Biz evde bulunmasını istemiyoruz ama o insanlara verdiler.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 yerine başka kitap versin veyahut bunu esnaftan değiştirsen de bana şunu alsan ben yakarım değiştirir götürür yakarım bundan daha hayır elde ederim çünkü değiştirdiğinde onu alacak yine bir müslüman öyle değil mi? alıp yine dinini ne yapacak o kitaptan? bozacak, en azından bir tanesi ben yapmam Evet, Kuranda yine kardeşlik kavramında aynı soya ve kavme mensubiyet olanlara kardeş deniyor. Aynen bu Talihülislamın, Salihülislamın, Şüaipülislamın gibi peygamberlerin kendi toplumlarıyla ilişkisinden söz edilirken, bunlar kavimlerinin kardeşleri olarak takdim edilir. Yani işte ben Konya'lıyım, Ulgun'da işte bunlar benim kardeşlerim dediğimde.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 Kardeşliği eve aldığımızda Kur'an'da şöyle bir şeye gitmek de gündeme geliyor. Bir şimdi dinden ok çıkaralım. Bir tarafa mümin yazalım. Bir tarafa müşrik yazalım. Bunlar dini kerim, terim değil mi? Bir tarafa da münafık yazalım. Bunların da kendi alanda kardeşleri yok mu?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 Aynı soydan gelebiliyorsun. Hemşeri olabiliyorsun. Ama ırkçılığı ne yapamıyorsun? Yapamıyorsun. Aynen günümüzde Tanrı Türk'ü korusun derler. Duydunuz mu bunu? Evet. Veyahut bazı duvarlara yazarlar. Ya ya da terk et. Nereyi terk edeceksek Allah'ın mülkünde. Yani bunlar tamamen ırkçılığın getirdiği müşkilatlar. Şu an e, Avrupa'da da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 Hucurat Suresi'nde de Allah Azze ve Celle ne diyor? Ancak müminler kardeştir Bu da konulan hüküm, ahlati ve insani ödevlerin tamamını ne yapıyor? özetliyor Evet. Bugün bakın fırkayı dalle dediğimiz insanların mesela tasavvufun inceliklerini hiç okudunuz mu kardeşlerim? Orada müritler birbirlerine hep ahi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 aleti adeta günümüzün güya tevhid tevhide iman eden Müslümanları iletişim özürlü bir hayatı istemeye istemeye sürdürür hale geldiler. Doğru mu? Bugün inanan insanlar olarak hakikaten aranızdaki iletişim dinin istediği iletişim mi kardeşlerim? Bu kardeşliğin anlaşılmadığından sevginin, barışın kardeşlik kelimelerinin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 Maalesef, inandığımız halde, inandığımız gibi yaşayamaz haldeyiz. Veya sen yaşasam bile, şöyle bir misal vereyim, daha iyi anlaşılsın inşallah. Şeytan, düşünün bizlerle şu ana kadar uğraşamadı. Şohpete gelmeye de mani olmadı. Dışarıda iki tane kendi adamını kavga ettirip yine buradaki bir ortamı ne yapabilir? Bozabilir. Yani siz dikkat etseniz de muhakkak şeytana kulak verecek birilerine ne yapacak? Çıkacak. Ama burada bizden kardeşlik kelimesinin anlamını yakalamamız gerekir. Evet. Yapılması gereken şey, insanın kendi hayatını genel bir değerlendirmeye tabi tutması. Kaybettiği gayeyi yeniden teslim etmesidir. Böylece düşünen bir insan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 Ahiretini cennete ne yapar? Çevirir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya müminin hapishanesi diyor. Kafirin nesi? Cenneti. Öyleyse neye doğru gittiğimizi hayatımızın nereye doğru aktığını bir gözden geçirelim kardeşler. Tefrika değil kardeşlik. Tefrika nedir? Karkaşa dediğim huzursuzluktur. Neden olur?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 şu an bir gripten bahsediyorlar. Bir adama girdi mi 24 gün çıkmıyor diyorlar değil mi? Hı -hı. Hayır, öyle diyorlar. Peki bu kardeşliği zedeliyene ne mikrobu diyorsunuz? Ha? Ona ne gribi diyelim? Bu mikroplar girdi mi insanda iman diye bir şey bırakmazlar. Işte. Hı -hı. Bakın bir kıskançlık Kabil'in habile göz dikmesine, kanlı dökmesine sebep oldu mu?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 Allah'tan el çekense yarınsız yani ahiretsiz kalır demiştir. Demek ki her üçünün aleyhinde bulunmamamız, bulunmamız ise bize ne yapıyor? Helakı getiriyor. Hatta atalar bu noktada yeri ekmeyen göğe bakmaz demiş. Bugün toplumlarda bakın şehirde yaşayan insanlara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 Allah yarattığı her insana yolu göstermiş ve şükretme ile mankür olma arasında imkanı serbest bırakmıştır diyor. İnsan 203'te. Onlara iyiliği teşvik etmen ötesinde bir baskıda da bulunmamış. Bakara 253'te. Ayrıca iman ve kardeşlik yolunda sapacak olanların cezalandıracağını.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 Allah yoluna, cihada gitmek farz biliyorsunuz. Evet. Durup dururken ben sonra hazırlanırım, şöyle derim, böyle derim sırf gafletten, savaştan geri kalıyor mu? Evet. Peki ceza uygulanıyor mu günahına, binaya? Evet. Yeryüzü toş kocaman olmasına rağmen ona dar geliyor ve tövbe ediyor bakın. Evet. Belki daha önce anlaşaydı, tabi bu benim kendi yorumum. O 53 gün sürmeyebilir miydi?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 Vakfı Müslümanlar. Yani şimdi dışında, yani, yani, namaz, ama hani, ben, ki, ben. diye namaz yani, kılsın diye nasıl kardeşlikeden demek doğru olur mu? Yani, öyle bir sana kardeşlikle Kendi kardeşin Allah'ın kafir bile olsa kardeşin diyemez misin? Değil. Bitti. Hı. Memleketin olanına da hemşerim, kardeşim diyebilirsin. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama e, inananla küfreden arasında tabii ki sınırsız olması gerekiyor. Şimdi düşmanlık nereden doğuyor? İnşallah bu dersler makabında takva ile alakalı bir ders düşünüyorum. O zaman daha iyi anlasılacak. İslam üstünlüğü, takva ve din kardeşliğini, gönül birliği vermesine rağmen, kan bağını ve dostluğu da göz ardı etmeyerek, şafirlerle Müslümanları her durumda düşman saymamıştır. Ta ki onlar düşmanlık destemedikleri sürece demiş. tb 6:10) Kur'an peygamberleri mücadelelerinden esintiler sunarken, helakı hak etmiş şuslu kavimleri peygamberlerin kardeşleri olarak sunabiliyor. At kavmine kardeşleri Hud'u, Hüsem'u da kardeşleri Salih'i,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 Anlaşmazlıkların düşmanlığa dönüşmesinin Müslümanlarca başlatılmasını asla ne yapmıyor? Dinimiz izin vermiyor ve istemiyor. Ve Kur'an'da iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü daha güzeliyle ne yap? Savuştur. O zaman görürsün ki seninle düşmanlık yapan arasında bir de bakmışsın ki sıcak bir dostluk atmış, olu vermiş. Ama diyor buna ancak sabredenler kavuşabilir. Ve buna en büyük payı olanlar erişebilir diyor. Fussure suresinin 33, ve 35'te. Bunu yapabilir misiniz? Size kötülük yapan birisine, dili çatallı birisine, eliyle kötülük yapan birisine, akrabadan düşünün, kardeşinizden, komşunuzdan veyahut eşinizden. Siz ona iyi davranabiliyor musunuz? Ben 13 sene payınıma Beni boşamasını söyledi eşime. On üç sene boyu ben tam persona, annemin bir dapı vardı, kaşadana ekmek at diye. On üç sene tam persona uyguladım. Elhamdülillah. İki, iki Ona kül yani. Ya. E, sonunda adım yalakaya çıktı. Yani, iş persona döndü. Şimdi karşı taraftaki insanlar iyiliği anlamadığı gibi takdir edemezler. Takdiri beklemeyeceksiniz. Takdir beklediğiniz zaman,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 Dünyanın en nefret ettiğimiz insanı anında ne yapabilir olabilir? Onun için duygular nedir? Çok değişkendir. Bu yüzden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve dostunu sevdiğinde ne yap? ölçülüse, düşmanlık yaptığında ise ölçülü düşmanlık yap. Yani ikisinde de ölçülür birbirinizin yüzüne bakacak davranışlarda bulunundur. Bakarsın düşmanlık yaptığın bir gün ne yapabilir?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 çok anan, samimi Müslümanlarsa Allah'ı çokça anmaları hasebiyle zaten onlardan uğraşacak zaman ne yapamazlar? Bulamazlar. Evet. Kardeşlikle beraberliğe bakacak olsaydık, müminlerin önemli bir özelliği ukuvvet ve tenasiktir. Yani kardeşlik, dayanışma ve birliktelik. Ama burada şunu unutmayalım ki e, insanların arasındaki düşünce ayrılığı da nedir? Gayet doğaldır. Allah Azze ve Celle Hud suresinin 118. ayetinde dediği gibi Rabb'ın bileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Ama onlar ihtilaf edip ne yapmakta? Durmakta diyor. Yani insanlarda sürekli bir rekabet söz konusudur.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 تبغى نقول دائما انت